Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala eşrefil enbiyai vel murselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men bi ihsanin ila ba'd Evet arkadaşlar geçen Dersimizde delilleriyle birlikte ibadet çeşitlerini görmeye başladık Müellifimiz rahmetullahi aleyh ilk olarak ibadet çeşitlerinin en büyüğü en önemlisi olan dua ile başladı İbadetin özü olan dua ile başladı Biz geçen dersimizde bu bölümü işlemiştik deliliyle birlikte Duanın öneminden ehemmiyetinden bahsetmiştik Şimdi ibadet çeşitlerinden müellifimiz rahmetullahi aleyh'in diğer zikrettiklerini işleyeceğiz delilleriyle birlikte. Diyor ki Şeyhül İslam rahimehullah ve delilül havf delili kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyruğudur. Fe la o halde onlardan korkmayın. Ve hafunni benden korkun in kuntum mu'minin. Eğer müminler iseniz. Ve delilü recaî recanın delili kavluhu taala. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Fe men kana yarcu liqa'er rabbih. Her kim Rabbinin likasını umuyorsa yani Rabbi ile karşılaşmayı, Rabbinin önüne çıkmayı Rabbinin sevabını ve mükafatını zaten açıklayacağız. Umuyorsa istiyorsa fel ya'mel amelen salihen. O halde salih amel işlesin. ve la yüşrik bi ibadeti Rabbihi ehada ve la yuşrik ve şirk koşmasın bir ibadeti Rabbihi Rabbinin ibadetinde Rabbine ibadette ehada hiç kimseyi ve delilu tevekkuli tevekkülün delili kavluhu ta'ala Yüce Allah'ın şu buyruğudur ve alallahi Allah'a fe tevekkalu <gülüyor> tevekkül edin İn kuntum mu'minin eğer müminler iseniz. Ve kavluhu ve yine yüce Allah'ın şu buyruğudur. Men tevekkel alallah kim Allah'a tevekkül ederse fehuve fehuve hasbuh o ona yeter. Buraya kadar okuyacağız. Önümüzdeki delil, önümüzdeki derste de ve delilur ragba ve rahbe ve gelecek. Şimdi biz bu üç ibadet çeşidini delilleriyle birlikte öğrenmeye çalışacağız. Kim okuyacak buraları bizim için? Mikrofonumuz yok. Olsun. Ee, yani oradan işitilmese de buradan okunsun. Evet. Kemal okusun. Delilül khawfi kavluhu taala afun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur tala takhafuhum onlardan korkmayın ve haquni benden korkun in kuntum mu'minin eğer müminler iseniz eh yani, khauf delildi e, korku demek zaten evet <gülüyor> Delilül reca'i kavluhu taala recanın delili yüce Allah şu buyurudur ve men yumken ya reculika her kim Rabbine kovuşmayı ümit ediyorsa el amel etsin amelen salihen salih amel işlesin ve la yushrik bi ibadeti rabbih ve rabbine ibadetinde hiç kimseyi şirk koşmasın ve delilü tevekkülü teala tevekkülün delili yüce Allah'ın şu buyurdu ve alallahi tevekkalû Allah'a tevekkül edin. İn mu'minin. Eğer müminler iseniz ve kavluhu ve yüce Allah'ın buyurmuştur. O hemen ala Allah eğer kim Allah'a tevekkül ederse, o kâfidir ve kendisini yeter. Evet, başka. Kim okuyacak? Buyur Selma Box. ve delil-i korku kavl-u yüce Allah'ın şu buyurduk fe la onlardan korkmayın ve hafuni in benden korkun eğer müminler iseniz ve delil-i rica kavl-u yüce Allah şu buyurduk tamam ki ana yarcuu liqa her kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa, falyamel amelen salihan. Salih amel işlesin. Falyamel. Amel işlesin. Amelen salihan, salih amel. Fala yushrik bi ibadeti rabbihi ahadan. Rabbine ibadette hiç kimse ortak koşmasın. Ve delil-i tevekkül e, ve delil-i tevekkül u taala tevekkülün delili. Hiç Allah şu buyurdu. Allah'a tevekkül Allah'a tevekkül edin. Eğer müminlerseniz, kuran yüce Allah şu buyuruyor: Her kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter." Evet, bir kişi daha okusun. Tamam, ilhami okusun. Ve delili, ve delili kafur. Ve kâlûte âlem, kafum delili yüce Rabbimizin şu buyurdu: "Fala taḫafuhum ve taḫafuni, in kuntum minîn. <|so|> benden, onlardan korkmayın, benden korkun eğer müminlerisiz. Ve delili, ve delili reca, ve reca'nın delili. Alevu taala. İcrapimizin şu buyruğudur. Feemen kana ya liqa liqa rabbih wa li'mal Eğer Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsanız amel işleyin. Amen-i salih, salih amen ve la bi Ona ibadetlerde ortak koşmayın baddeluta tevekkul delili kavluhu taala yüce Rabbimizin şu buyruğudur ve alallahi vetevakkalu mu'minin Allah'a tevekkül edin eğer iseniz ve kavluhu ve yine Rabbimizin şu buyruğu laman yetevakkal ala allahi ve huve kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Evet. Kardeşlerim <gülüyor> okuduğumuz kısımda üç tane ibadet deliliyle birlikte zikrediliyor. Birincisi Havf. Havf kelimesi kardeşlerim korkmak anlamına geliyor. Korkmak. Yani Türkçe'de Havf kelimesinin anlamı korkmak. Bunun da tanımı hoşa gitmeyecek şeylerden dolayı kalbin heyecanlanması demektir. Anlamı bu. Yani hoşa gitmeyecek elem, keder, musibet, bela, helak türünde, zarar türünde şeylerden dolayı İnsanın kalbinin heyecanlanması aşırı oranda normalin dışında bir heyecanla kapılması duygusudur. Yani korku, korku dediğimiz şey derecesi yüksek bir heyecan hali. Derecesi yüksek bir heyecan hali. Bu da neden dolayı olur? Hoşa gitmeyen, insanın hoşlanmadığı şeylerden dolayı olur. Hakikatte korku Yüce Allah Subhanahu ve teala'nın insanın varlığını devam Ettirebilmesi için yarattığı Önemli koruyucu Duygulardan birisidir Yani insan Eğer korku duygusu Olmasa Tehlikelere kendisini Atar Tehlikenin içine doğru yürür Helak edecek şeylere Kendisini bırakır bir uçurumun kenarında sizi aşağı düşmekten koruyan şey içinizdeki korku duygusudur. Merdivenlerden sizi düşmekten alıkoyan şey, itinalı davranmaya sizi sürükleyen şey, merdivenlerden inerken özenli davranmaya yani tehlikeli bir durumda özenli davranmaya sizi iten şey, itinalı davranmaya sizi sürükleyen şey, Nedir? İçinizdeki korku duygusudur. Başınıza gelmesinden korktuğunuz, hoşunuza gitmeyen, zarar, bela, musibet, helak, eziyet türünde şeylerden dolayı bir kalpteki heyecanlanma hali. Korku dediğimiz şey bu. Tanımı bu. Tarifi bu. Korku, ibadet suretinde olabildiği gibi ibadet olmayan surette de olabilir. Dolayısıyla biz korkuyu ikiye ayırırız. Birincisi tabii korku. Tabii korku. İkincisi de ibadet olan korku. Tabii korku zarar verme gücü bulunanlardan güçlerinin yettiği hususlarda korkmaktır. Tabii korku zarar verme gücü bulunan şeylerden güçlerinin yettiği nispette korkmaktır. Mesela yılandan korkmak, arslandan korkmak, zalim bir kimsenin zulmünden korkmak, çocuğun babasının dövmesinden korkması vesaire. Bunlar tabii korkulardır. İbadet olan korku ise Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına yapıldığında ibadet olan korku ise Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği hususlarda Yüce Allah'tan başkasından korkmaktır. Yani kişi Yüce Allah azze ve celle'den başkasının gücünün yetmeyeceği Cehenneme sokmak Bela ve musibet göndermek Gibi ve buna benzer hususlarda Yaratılmışlardan herhangi birisinden korkarsa Bu İbadet olan korkudur Ve Allah Azze ve Celle'den başkasına yapılan Sunulan bir ibadet olur Demek ki Yüce Allah Azze ve Celle'den Başkasına karşı duyulan korku Her durumda ibadet değil Yani Allah Azze ve Celle'den başkasından Korktuğunuz zaman Her durumda ona ibadet etmiş olmazsınız Korkunun ibadet Olan sureti var ibadet olmayan Sureti var Korkunun ibadet olmayan sureti tabii korkudur. Bu ismi alır. Bu da ne demektir? Gücünün yettiği hususlarda yaratılmışlardan korkmaktır. Yani yılandan korkmak sizi zehirler diye, akrepten korkmak sizi ısırır diye, arslandan korkmak sizi parçalar diye tabii korkudur. Bunda herhangi bir beis yoktur. Bu mahlukata Allah'tan başkasına ibadet değildir. Fakat güçlerinin yetmeyeceği hususlarda yaratılmışlardan korkmak yaratılmışlara bir ibadettir. Bu korku Allah'tan başkasına ibadettir. Eğer siz kabir azabı verecek diye herhangi bir yaratılmıştan korkarsanız ya da cehenneme sokacak diye herhangi bir yaratılmıştan korkarsanız ya da sizi cennetten mahrum edecek diye herhangi bir yaratılmıştan korkarsanız ya da rızkımı kesecek diye Herhangi bir yaratılmıştan korkarsanız ya da bir topluluk yağmur yağdırmayacak diye herhangi bir yaratılmıştan korkarsa bir topluluk hepimizi hasta edecek, üzerimize bela ve musibet gönderecek diye bir yaratılmıştan korkarsa bu şirk olan, bu Allah'tan başkasına ibadet olan korkudur. Demek ki yaratılmışlardan korkmak iki türlü. Bir tabii korku, iki ibadet olan korku. Kişi korkar bu tabii korkudur bununla herhangi bir mesuliyet altına girmez herhangi bir mahzura düşmez. Ve yine kişi korkar bu da ibadet türünde bir korkudur. Ve kişi o korkusuyla Allah korusun Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur. Ve Yüce Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olur. Hakikat itibariyle bu böyledir. Ve yine kardeşlerim. Korkudan bir kısım daha vardır ki bu da caiz olmayan haram korkudur. O da nedir? Yüce Allah azze ve celle'ye isyan etmeye sevk edecek şekilde yaratılmışlardan korkmak caiz olmayan bir korkudur. Bu Allahu Teala'dan başkasına ibadet anlamına gelmez ve kişiyi şirke düşürmez. Fakat haramlara götürdüğü için, Allah'a isyana sebep olduğu için caiz olmayan korku türüdür. Fakat büyük şirk seviyesine çıkmaz Yani kişi herhangi bir kişiden korktuğu için Eğer Yüce Allah subhanahu ve teala'nın haram kıldığı bir fiili işlerse Allah'ın haram kıldığı bir işe girerse Bu korku haram bir korkudur Caiz olmayan bir şeydir Bu korku sebebiyle kişi günahkar olur ama müşrik olmaz Bunların arasını iyice ayırt edelim Hangi korku tabi bir korkudur Hangi korku büyük şirk seviyesine çıkan bir korkudur? Ve hangi korku sadece kişiyi günaha sürükler, büyük şirke sokmaz? Tabii korku, güçlerinin yeteceği hususlarda yaratılmışlardan korkmaktır. Sizi herhangi bir haramı işlemeye sevk etmesi müstesna. Haram olan korku, yaratılmışlardan korkmanızın, yaratılmışlara karşı duyduğunuz korkunun, sizi Allah'a isyana sürüklemesidir. Bu haram olan korkudur. Şirk olan korku Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği hususlarda yaratılmışlardan korkmaktır. Bu üç hususun arasını iyice ayıralım. Yüce Allah Subhanehu ve Teala'dan korku ise Yüce Allah'a karşı ibadettir. Hatta ibadetin temel rükünlerinden bir rükündür korku ibadetin asıllarından bir asıldır korku. Temel esaslarından bir esastır korku. Korku üzerine başka söyleyeceklerimiz de var. Fakat onu reca ile birlikte söyleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Müellifimiz diyor ki kitaptaki usulü gereği her konuya delil sürüyor, Her sözünü delille pekiştiriyor. Ta e, ved, de, khawfi, kavlihu ta'ala ve delilul kavfi kavlihu ta'ala Havf'ın delili Yüce Allah'ın şu buyruludur. Fela tehafuhum Fela tehafuhum O halde onlardan korkmayın. Bu ayet-i kerimenin bir baş tarafı var. Yüce Allah Azze ve Celle o baş tarafıyla birlikte okursak daha iyi anlayacağız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ma zâlikumuş şeytan yuhavvifû evliyâehû Fela takhafuhum ve khafuni in kuntum mu'minin. Ne buyuruyor Rabbimiz? Şeytan ancak sizi neyle korku korkutur? Yukhavfufu evliya'uhu. Dostlarıyla korkutur. Şeytan sizi dostlarıyla korkutur. Bu ayetlerin öncesinde yüce Allah Subhanahu ve Taala müminlere gelip işte düşmanlarını sizin aleyhinize düşman Büyük ordular hazırladılar onlardan korkun denildiğini bize hikaye ediyor anlatıyor İşte bu suretle şeytan dostlarıyla müminlerin dostlarıyla korkutarak müminlerin kalplerine korku atmaya çalışıyor Daha sonra Rabbimiz buyuruyor ki Onlardan korkmayın Yani şeytanın korkutmasına aldırmayın Yüce Allah Azze ve Celle'nin düşmanı ve sizin düşmanınız olan müşriklerden korkmayın. Fela tehafuhum. Onlardan korkmayın. Onlara karşı kalbinizde bir korku olmasın. Ve hafuni benden korkun. Benden korkun. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle bu korkunun imanın şartı olduğunu haber vererek buyuruyor ki, İn kuntum müminin. Eğer mümin iseniz. Bu da korkunun imanın içindeki yerini ve ibadetin içindeki yerini gösteriyor. Korkunun ne kadar büyük bir ibadet olduğunu gösteriyor. Korku Allah Azze ve Celle'ye karşı duyulan korku yüce Allah Azze ve Celle'ye karşı büyük bir ibadettir. Bakın ne buyuruyor Rabbimiz? İn kuntum müminin. Eğer müminler iseniz. Böylece korkuyu nereye bağlıyor Rabbimiz Azze ve Celle? İmana. İmana. Eğer mümin iseniz benden korkun buyuruyor. Onlardan korkmayın. Bu delilül havfi demesinde müellifimizin kasıt neydi? Havfın ibadet olduğunun delili. Değil mi? Ve delilül havfi diyor müellif. Neyi kastediyor? Yani korkunun ibadet olduğunun delili. Ayet-i kerimede korkunun ibadetten olduğunun istidlali oldukça açıktır. Oldukça zahirdir. Yani ayeti kerime korkunun delil olduğuna şey korkunun ibadet olduğuna açık seçik bir şekilde delalet ediyor. Niçin? Çünkü Yüce Allah azze ve celle korkuyu iman ile ilişkilendiriyor ve kendisinden korkmamızı emrediyor. Bu da korkunun ibadet çeşitlerinden bir çeşit olduğunun delilidir. Fakat her korku yaratılmışlara karşı duyulan her korku ibadet değildir. Kişi yaratılmışlara karşı duyduğu her korkuyla İslam'dan çıkmaz. Biz en başta bu hususa yine işaret etmiş ve de ne demiştik? İbadet çeşitleri, ibadet çeşitlerinden bir kısmı yaratılmışlara yöneltildikleri zaman onun ibadet olan sureti de olur, ibadet olmayan sureti de olur. Ve de yine ne demiştik? Batıl ehli Caiz olan şeyleri, şirk olan ve haram olan şeylerin delili yapmak istiyorlar. Mesela siz onlara korku ile şirkten bahsettiğiniz ya da muhabbette şirkten bahsettiğiniz ya da istiğane ile istigafe ile şirkten bahsettiğiniz zaman onlar caiz olan korkuyu, caiz olan muhabbeti, caiz olan yardım dilemeyi, caiz olan duayı delil getiriyor. Yaratılmışlar arasında caiz olan duayı, yaratılmışlar arasında caiz olan korkuyu, yaratılmışlar arasında caiz olan ve kendisi sebebiyle kişinin kınanmadığı muhabbeti delil getirip, şirk muhabbetine, şirk korkusuna, şirk istianesine cevaz bulmaya çalışıyorlar. Bunu caiz kılmaya çalışıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Demek ki yaratılmışların Arasında olan her korku şirk değildir. Tabi korku vardır. Ve haram olan seviyeye çıkan korku vardır. O da imanın zayıflığından dolayıdır. Ve şirk olan korku vardır. Peki şirk olan korkunun kuralı kaidesi ne? Acı. Kim söyleyebilecek? Ha? Osman. Evet. Mesela yağmurların kesilmesi, kıtlık olması, cehenneme sokulmak, cennetten mahrumiyet. Bir kişi herhangi bir yaratılmıştan, bir veliden, bir salihten, bir kabirden, bir türbeden hangi hususta korkuyor? E, beni cennetten mahrum eder diye, beni cehenneme sokar diye, beni kabir azabına uğratır diye. Benim rızkımı keser diye bir veliden korkuyor. İşte bu korku büyük şirktir. Ve kişi bu korkuyla İslam dininden çıkar. Gelelim reca'ya. Diyor ki müellifimiz rahmetullahi aleyh. Ve delilur reca'i. Reca'nın delili. Reca ne demek? Reca'nın kardeşlerim kelime anlamı biz Türkçemizde reca'yı ummak. Ya da ümit etmek olarak karşılıyoruz. Ummak, ümit etmek. <gülüyor> Peki tanımını nasıl yapabiliriz? Reca, gelecekte husule gelebilecek hayırları ummak demektir. İnsanın hayır olarak, iyilik olarak telakki ettiği, bildiği şeyleri, bu da gelecekle ilgili... Gelecekte oluşabilecek, husule gelebilecek hayırları ummaya ne denilir? Reca. Yani reca neyle ilgilidir? Gelecek zamanla ilgilidir. Yani bu gelecek zaman 20 dakika sonrası, 10 dakika sonrası ve 10 yıl sonrası da olabilir. Ama her halükarda reca gelecekle ilgilidir. Gelecekte husule gelecek yani oluşabilecek hayırları ummaya ne denilir? Reca denilir. Reca'nın tanımı bu. Diyor ki müellifimiz rahmetullahi aleyh ve delilur reca reca'nın delili kavluhu ta'ala yani reca'nın ibadet olduğunun delili. Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Femen kane artık her kim <gülüyor> yercu ne yapıyorsa umuyorsa işte delil olan kısım burası. Femen kane yercu Artık kim ne yapıyorsa? Umuyorsa. Neyi umuyorsa? Lika'e Rabbi ile Rabbine kavuşmayı. Rabbi ile karşılaşmayı. Yani ilim ehlinde dediği gibi Rabbinin sevabını, mükafatını, Rabbinin vereceği şeyleri rızasını ve Rabbini görmeyi, her kim umuyor ise, her kim bunu istiyor, her kim bunu talep ediyor, her kim bunu umuyor ise fel ya'mel amelen salih, salih bir amel işlesin salih amel işlesin salih amelin birinci şartına ittiba yani salih amel nedir? salih amel peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği öğrettiği ölçülere uygun ameldir buna ittiba şartı diyoruz kitap ve sünnetin çizdiği sınırlara uygun amel salih ameldir salih amel olması için birinci şart budur fel amel, amelen salihen salih bir amel işlesin salih amel olmanın şartı da bu İkinci şart zaten ayetin devamında geliyor diyor ki ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi ehada ve la yuşrik <gülüyor> ortak koşmasın bi ibadeti rabbihi rabbinin ibadetinde yani rabbine yaptığı ibadette neyi ortak koşmasın ehada <gülüyor> hiç kimseyi ehada <gülüyor> yine ne olarak geldi Nekra olarak geldi Rabbine ibadette hiç kimseyi Ortak koşmasın Bu ayet kerime de Recanın delilidir Yani Rabbine ibadette Hiç kimseyi koşmasın Bu ayeti kerime hususen müfessirlerin ittifakı ile Riya ile ilgilidir Müfessirler bu usta ittifak etmiştir Fakat büyük şirkin de Yani Allah'tan başkasına İbadet ile tapınmanın da bu ayet kerimenin kapsamına girmesi evveliyetle zaten evveliyetle sabittir. Bu ayeti kerimedeki kasıt ne o halde? O tefsire göre sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını istesin, Allah'ın hoşnutluğunu arasın, desinler ve duysunlar, görsünler diye ibadet yapmasın. Hiç kimsenin hoşnutluğunu, rızasını hiç kimsenin bakmasını, görmesini itibara almasın. Sadece Rabbi subhanehu ve Taala'nın rızasını istesin. Kim Rabbi ile karşılaşacağını, onun sevabını, onun rüyetini yani onu görmeyi umuyor ise bu da recanın delili. Kardeşlerim müellifimiz rahmetullahi aleyh. Burada, bu ibadet çeşitleri içerisinde havf ve recadan sonra sayılabilecek bir ibadet çeşidi var ki zikrettiği ibadet çeşitleri içerisinde onu zikretmemiştir. O da nedir? Muhabbet. Muhabbet de kendisiyle Allah Subhanahu ve ta'ala'ya ibadet edilen ibadet çeşitlerinden birisidir. Ve bu üçlü Havf, reca Muhabbet ibadetin neleriydi? Şartları mı rükünleri? Ayakları Normal halk anlatımı Yani misal ile ibadetin şartları mıydı rükünleri miydi? Acaba Şartları ne o zaman? ittiba ve ihlas Bu üçü ibadetin Rükünleridir İbadetin rükünleri. Bunun için bizim bir misalimiz vardı. Ne misali? Tencere misali değil mi? Tencereyi götürdüğümüz zaman piknikte içinde kavurmayı koymuşuz pişireceğiz. Ne yapıyoruz? Altına kaç tane taş koyuyoruz? Üç tane değil mi? Üç. İşte bu üç taş tencerenin ayakta durmasını nasıl sağlıyor ise ibadetle ibadette üç rükün ile ayakta durur. Yani... Havf zaten müstakil bir ibadet olduğu gibi. Reca zaten müstakil bir ibadet olduğu gibi. Muhabbet zaten müstakil bir ibadet olduğu gibi bu üçü kulluğun rükünleridir, Ubudiyetin, ibadetin rükünleridir. Yani bütün ibadet çeşitlerinin ayrılmazıdır. Havf secdenin, rükunun, kıyamın hac menasikinin kurbanın ayrılmazıdır. Aynı şekilde reca secdenin, rukunun hac ibadetlerinin, bedeni ibadetlerin, sözlü ibadetlerin ayrılmazıdır. Zikir, tesbihat aynı şekilde muhabbet ayrılmazıdır. Yani bir secde ibadetinde havf olmalı ve reca olmalı ve muhabbet olmalı. Aynı şekilde kardeşlerim ruku ibadetinde ya da hac menasiki bir tavaf bir kurban kesme ya da tasadduk etme bütün bu ibadetlerde ibadet çeşitlerinin tamamında ne olmalı? Havf olmalı başka reca olmalı başka muhabbet olmalı bunlar kendileri bizzat müstakil ibadet oldukları gibi mesela muhabbetle ilgili zaten ayeti kerimeyi biliyorsunuz başka derslerimizde de belki felâfetul usul'de de, de geçmiştir okumuşuzdur Yüce Allah ne buyuruyor? ve minen nasi men yattekizu min don ilahi İnsanlardan insanlardan bir kısmı var ki Allah'a neler edindiler? Denkler endad niddin çoğulu endad edindiler. Yani denkler edindiler. Yuhibbu nehum onları seviyorlar? Kahubilla Allah gibi seviyorlar. Hangi hususta denk edinmişler? Muhabbet hususunda. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Muhabbetin ibadet olduğunun kat'i delili zaten bu kısım. Diğer bütün ayetlerle birlikte. Kur'an-ı Kerim'deki sayısız ayetlerle birlikte. Vellezine e, iman edenlere gelince nasıl da ayet? <gülüyor> Vellezine amenu eşheddu hubben lillah. İman edenlere gelince eşheddu hubben lillah. Onların Allah'a sevgisi çok şiddetlidir, oldukça şiddetlidir. İşte bu da muhabbetin ibadet olduğunun delilidir. Bunlar müstakil ibadetler. Muhabbet, ibadet. Havf, ibadet. Reca, ibadet. Aynı şekilde kulluk, ubudiyet dediğimiz şeyin, ibadetin ve ibadetin bütün cüzlerinin ve parçalarının neleri? Rükünleri. Olmazsa olmaz rükünleri. Bunlar çıktığı ve ayrıldığı zaman o şey ibadet olmaktan çıkar. Yani bir secdede havf, muhabbet ve reca yoksa o secde ibadet olmaktan çıkar. Zaten Şeyhul İslam i̇bn mesela rahimehullah ve diğer imamlar ibadeti tanımlarken neyle tanımladılar? Kemal, Muhabbetin Kemal, ve, kemali, havfın, ve havfın, zilletin nihai noktasıdır dediler. İbadeti ibadet yapan şey bu yani. Secdeyi ibadet yapan şey içinde bulunan haf, reca ve muhabbettir. Rukuyu ibadet yapan şey içinde bulunan haf, reca ve muhabbettir. Bu üçü rukudan sıyrılınca o ruku ibadet olmaktan çıkar. Artık o ruku ibadet değildir. Bu üçü secdeden çıkınca artık o secde ibadet değildir. Bu üçü tavaftan çıkınca artık o tavaf ibadet değildir. Bunlar ibadetin olmazsa olmazlarıdır. Yine yüce Allah Subhanahu ve Teala daha önce derslerimizde sıklıkla okuduğumuz başka bir ayet, خوف ve reca ile ilgili ve onların ibadet oldukları ile ilgili bir ayet yüce Allah'na buyuruyor. "Yaptaguna ila rabbihimul vesilete." Ayet-i Kerimenin başı nasıldı? Sizin nasıldı? Türkçesi nasıldı? O kimseler o kendilerine Yani sizin Yüce Allah buyuruyor ki sizin kendisine yalvarıp durduklarınız ibadet ettikleriniz müşriklere sesleniyor. Sizin kendisine ibadet ettikleriniz Allah'a ibadet ediyor. Sizin yalvarıp durduklarınız Allah'a yalvarıyorlar. Ve onları kendilerine ibadet edilenleri Allah nasıl anlattı? Ne yapıyorlar? İstiyorlar. Ne istiyorlar? İla rabbihumul vesile. Rablerine ulaşmaya, onun rızasını elde etmeye, onun hoşnutluğunu kazanmaya bir vesile istiyor. Bir vesile arıyorlar. Yaptagû ne arıyorlar? Ne arıyorlar? Vesile arıyorlar. Eyyuhum akrab. Bu vesileyi niçin arıyorlarmış? Hangisi daha yakın olacak diye. Yani... Bir yakınlaşma yarışı var aralarında. Hangisi daha yakın olacak diye çalışıyor. Sonra yüce Allah Azze ve Celle onları hangi ibadetler vasf ediyor? Ve yercune ne? Rahmetahu. Ne yapıyorlar bu adam? E, bunlar onun rahmetini umarlar. Ve kafune azabehu azabından korkarlar. Bak. Ve yercune ne? Ne yapıyorlar? Reca ediyorlar, değil mi? ve yahhafuna ne yapıyorlar? Korkuyorlar. Reca ve hauf. Reca ve Bu ayet-i de reca ve hauf ile ilgili bir başka delil. Şeyhülislam İslam Muhammed İbn Abdülvahhab Fatiha Suresine dair yazdığı kısa risalede ki bu risalenin bir benzeri subhanallah telif edilmemiştir. O risalenin biz de Türkçe tercümesini yaptık elhamdülillah. İnşallah neşredeceğiz. O risalede Şeyhülislam İslam İbn Vahab, ibadetin 3 rüknünü Fatiha ile delillendiriyor, ispat ediyor. Biz daha önce Şeyhül İslam İbn İslam'ın Muhammed İbn Abdülvahhab'ın rahimehullah bu risalesini okumuştuk. Şimdi bize kim söyleyebilir? Fatiha suresinde ibadetin havf reca ve muhabbet rükünlerine delil nerededir? Yani hangi ayetlerden ibadetin bu üç rükününe istidlalda bulunuruz? Evet. Rahmanu rahim muhabbete, malikiyüm itin kafak. Hayır yok. Elhamdülillah Rabbi'l Alemin muhabbete. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ibadetin muhabbet rüknüne delildir. Çünkü elhamd övmek demektir. Yüce Allah Azze ve Celle'ye övmek demektir. Neden dolayı? Rabbil Alemin olduğu için övmek demektir. Bu ayet-i kerime mu ibadetteki muhabbet rüknüne delildir. Errahmanirrahim reca. reca. ibadetin Reca rüknüne işaretidir. Sonra <gülüyor> Maliki Yevmiddin ibadetin hangi rüknünü delalet eder? Kavr. Yani daha anlaşılır bir anlatımla ya ben bu anlamadım. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de muhabbet nerede? Diyebilir birisi. Daha kolay anlaşılır zihinlere sokmak için nasıl izah ederiz? Kişi Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğunu tefekkür ve tedbir ettiği zaman Allah'a karşı muhabbet hasıl olur onun kalbinde hakkıyla bu ayet-i kerimenin tedebbürü Allah'a karşı hangi kulluğu oluşturur kalpte muhabbet kulluğunu hangi ibadet kuvvetini artırır muhabbet ibadetini artırır rahim buyruğu kişide hangi duyguyu artırır reca yani onun rahmetli merhamet sahibi olduğunu bildiğin zaman neyin artar Ümidin artar, umudun artar. Reca. Sonra Malikiyev middini okuduğu zaman, kişi onu tedebbür ettiği, tefekkür ettiği zaman hangi duygusu artar? Havv. Demek ki Fatiha suresinde ibadetin bu üç rükününe delil var. Yine <gülüyor> denilmiştir ki seleften bazı kimseler tarafından kardeşlerim kim Yalnız havf ile ibadet ederse o harici olur. Yahut şöyle de diyebiliriz bunu. Hariciler yalnız havf ile ibadet etmişlerdir. Tek başına havf ile. Ne demek bu? Yani haricilerin ubudiyetinde, haricilerin kulluğunda esas aldıkları şey havftır. Havf. Esas aldıkları şey budur. Onlar recadan uzaktırlar. Allah'ın rahmetini ne kendileri hakkında ne başkaları hakkında ummazlar. Onun için daima havf esası üzerine ibadet ettikleri için şu kafirdir. Bu günahı işledi Allah'ın gazabını uğradı. Şu günahı işledi Allah ona artık lanet etti. Fülhan günaha düştü artık ebediyen ateşe gidecek. Allah ona asla merhamet etmeyecek. Allah ona ebediyen gazab edecek şeklinde daima Kafü ile kafü esas alarak kulluk ederler, kafü esas alarak düşünür, kafun üzerine akidelerini ve itikatlarını bina ederler. Hariciler yalnızca ibadetin rükünlerinden kafü aldılar, neyi bıraktılar? Recayı ve muhabbeti bıraktılar. Sadece kafü esas aldılar, böylece helak oldular. Mürciye taifesi ibadetin rükünlerinden yalnızca neyi aldı? Reca Zaten Mürciye ismi de nereden geliyor? Aynı kökten geliyor Reca Mürciye taifesi de Havfı bıraktı sadece Reca ile Yüce Allah Azze ve Celle'ye ibadet etti Yani kulluklarını Recanın üzerine bina ettiler Allah affeder Ya sen şu şu şu günahlar işledin Olsun Allah'ın rahmeti geniştir Allah kerimdir Allah rahimdir Allah çok bağışlayıcı Allah gafurur rahimdir Daima reca. Bütün kulluklarını ve ibadetlerini neyin üzerine bina ettiler? Recanın üzerine bina ettiler. Neyi terk ettiler? Halfı ve muhabbeti. Ne oldular? Helak oldular. <gülüyor> üçüncü fırka, helak olan üçüncü fırka, birinci fırka hariciler. İkinci fırka, nurciye. Üçüncü fırka, sufiyye. Sufiyye'de sadece muhabbete esas aldı. Bütün kulluklarını muhabbet üzerine bina ettiler. Neyi terk ettiler? Havfı ve racayı terk ettiler. Tencere bir taşın üstünde durur mu? Durmaz. Durmaz değil mi? Üç taş lazım. Ha, havfı ve racayı ne yaptılar? Terk ettiler. Terk edince ne oldu? Onlar havfı ve racayı terk edince, muhabbet esası üzerine ibadet edince helak oldular. Bütün kulluklarını muhabbet üzerine bina ettiler. Allah'ı sevmek, Allah sevgisinde yok olmak, Allah'ın sevgisini elde etmek, Allah'ın sevgisinde erimek. Hauf onlardan çıktığı için kulluğa yakışmayacak sözle fiiller sadır oldu onlardan. Kulluğa yakışmayacak. Yüce Allah hakkında saygısız sözler sarf ettiler. Yüce Allah hakkında saygısız ifadeler kullandılar. Yüce Allah azza ve celle hakkında yaraşmayacak bazı fiillerde bulundular. Niçin? Çünkü muhabbeti esas almışlardı kulluklarını. Sonra da yüce Allah Subhanahu ve Taala ile kulun arasındaki muhabbeti yaratılmışların arasındaki muhabbet gibi düşündüler ve <gülüyor> çok uzak sapıklıklara ve dalaletlere girdiler. Hak'tan ayrıldılar, batıla saplandılar. Böylece bu üç fırka helak oldu. Havariç, hariciler, mürciye ve sufiyye. sufiyye. Bu üç fırka helak oldu. Ehli sünnet vel cemaat ise adı yüce Allah'a hem muhabbet, hem kalf hem de reca esası üzerine ibadetidir. Şeyhül İslam İbnül Kayyim Rahimehullah der ki mümin bir kuş gibidir Başı muhabbet Bir kanadı reca Diğer kanadı da Korkudur Havftır Subhanallah bu misal gerçekten çok önemli Hususen muhabbetin Başa benzetilmesi önemli Çünkü ibadetin içindeki En yoğun Maya muhabbet olmalıdır En yoğun Maya budur en yoğun. Sonra korku ve reca gelir. İlim ehli bu hususa kardeşlerim, muhabbet, Hauf reca hususuna o kadar önem vermişler, o kadar tetkik etmişler ki sadece havf mı daha galip olmalı, reca mı daha galip olmalı diye kitaplar telif etmişlerdir. Yani kulun Allah ile ilişkisinin üzerine tetkikler yapmışlar, araştırmalar yapmışlar. Bizim gibi bur, bugün bizim bizden bazı kimselerin yaptığı gibi kendilerini <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece birkaç rivayetin sabit olduğu meselelere hasretmemişler. Onların içerisinde kendilerini kaybetmemişler. Asıl meseleye önem göstermişler. Halfı konuşmuşlar. recayı konuşmuşlar. Muhabbeti konuşmuşlar. Yani... Siz ibadetinizin zahirini Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Benzetebilirsiniz Raful yedeyninizle Ellerinizi bağlamanızla Rukunuzla Secdeye gidişinizle vesaire. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ibadetinizin zahirini Namazınızın zahirini benzetebilirsiniz Ama siz, sizin secdenizde Muhabbet, havf ve reca yok ise O secde ibadet değil ki Sizin rukunuzda yani sizin rukunuz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin bir tezahürü değilse o ruku ibadet değil ki, o kıyam ibadet değil ki, ibadet bu üç şeyden soyutlanınca ibadet değildir. Hatta Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimehullah'ın oldukça faideli bir sözü var. <gülüyor> Diyor ki Buradan size nakledeyim Mecmul Feteva'da Neredeymiş bu? Mecmul Feteva 15. ciltteymiş Diyor ki ne zaman Bir kalp Bu üçünden Muhabbet, Havf ve Reca'dan Yana Boş olursa Ne zaman bir kalpte bunlar Yok olursa çıkarsa Bu üçünden yana Kalp boş olursa Diyor ki o kalp Öyle bir fesada uğrar ki Bir daha ebediyen ıslah olmaz Bir kalpte muhabbet yok Allah'a karşı Havf yok ve reca yok Bu üçünden soyutlanmış bir kalbin Diyor ki Şeyhul İslam artık ıslahı Ebeden mümkün değil. Bunlardan birisi bile zayıflarsa diyor, o kişi de mutlaka imani zafiyet olur. İman zayıflar. Zayıfladığı oranda. Peki bunların dengesi nasıl olacak? Dediğim gibi biraz önce ilim ehli bunların üzerine konuşmuş. Havf mı ağır basmalı, reca mı? Havf mı ağır basmalı, reca mı? Diye konuşmuşlar pek çok sözler sarf etmişler Allah en, iyi bil, en iyisini bilir kardeşlerim kişi bunları dengede tutmaya çalışmalıdır eğer birisi illa ağır basacak ise <gülüyor> yaşarken neyin ağır basması gerekir khafın ağır basması gerekir ölüm anında neyin yükselmesi gerekir recanın ölüm anında recanın yükselmesi zaten nas ile sabittir değil mi? Müslim'de hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sizden biri Allah'a ancak ne üzerine ölsün? Hüsnü zan. İyi zan besleyerek. Allah beni affedecek. Diye zan besleyerek olsun. Yani efendim? Evet. Evet. Yani recanın yükselmesi lazım. Fakat yaşarken kişide neyin ağır olması lazım? Korkunun ağır olması lazım dengeyi bozmaksızın dengeyi bozmaksızın onun için ilmehinden bazıları demişler ki bu yani insanın kendiliğinden yapabileceği bir şey değil yani bende hav ağır bassın bu kendiliğinden olacak bir şey değil asıl olan dengeyi bozmamaktır cehennem ayetleri okuyunca bazen hav ağır basar kişinin ruh haliyle ilgili bir şey bu bazen reca ağır basar ama sende reca ağır bastığında havfın yok olmamalı ki helak olmayasın. Sende havf ağır bastığında reca yok olmamalı ki Allah'tan ümit kesen kafirler gibi olmayasın. İkisi de dengeli olmalı. Zaten muhabbette neydi? Kuşun neydi? Başıydı. Yani kanat olmasa kuş uçamaz. O zaman uçmayan kuş olur. Yani tavuk gibi. Tavuklar uçmayan kuşlar değil mi? ama baş olmasa kuş yaşar mı? Yaşamaz. İbadette muhabbet kuştaki baş gibi işte. İki de kanat olduğu zaman, Subhanallah işte o ibadet rükünleri ibadetiyle, rükünleri itibarıyla mükemmel, kamil ibadettir. Mükemmel kamil ibadet. <gülüyor> Tabi kardeşlerim bu hususta zamanımızda da buna da işaret edip geçeceğim muhalata yapanlar var. Yani saptırıcı sözler sarf edenler var. Özellikle sufiye kanadından ve bunlardan etkilenen kimselerden. Bunlar Yüce Allah'a havf ile ya da reca ile hususen onun sevabını, onun ecrini, onun cennetini umarak ümit etmeyi kerih görüyorlar. Tıpkı eski sufiyede olduğu gibi. Ve bunun müslüm, kamil mümine yakışmayacak bir hal olduğunu söylüyorlar. Subhanallah bu söyledikleri kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'e de bir iftiradır. Biz daha önce bunun reddi üzerine çok çok defalar konuştuk. Şimdi kısaca söylemek istiyorum. Onların bu söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e de bir iftiradır. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisinden korkulmasını emrediyor. Şimdi bazı dalalet davetçileri de var. Sufiyenin etkisiyle. Diyorlar ki, mesela takva kelimesinin tercümesiyle ilgili konuşuyor Yaşar Nuri Öztürk. Diyor ki, takva kelimesinin Allah'tan korkun şeklinde tercüme edilmesi hatadır diyor. Bunun hata olduğu konuşulabilir ilmi olarak. Biz de takva kelimesi üzerine bazen derslerimizde geçtiği zaman bunun korunmak anlamına geldiğini, korunun anlamına geldiğini söylemiştik. Korkmanın ikinci anlamı olduğunu, korunmanın altındaki anlam olduğunu, direkt anlam olmadığını işaret etmiştik, değil mi? <gülüyor> Yani korkmalısınız ki korunasınız. Ama Allahu Teala ne buyuruyor? Korunun buyuruyor. Korkun değil. Ne buyuruyor? <gülüyor> Korunun buyuruyor. Ama korkmak korunmanın öncüsüdür. Biz ne dedik? Korku Allah'ın insanın varlığını devam etmesi için yarattığı koruyucu duygulardan birisidir. İnsanı helaktan korur. İnsanda korku olmasa ne olur? Ha, aynı şekilde korku neyin öncüsü? takvanın öncüsü ama bu adam bunları kastetmiyor bizim dediğimiz gibi de açıklamıyor diyor ki Allahu Teala korkulacak bir varlık değil ikinci cümlesinde Allah'tan niye korkacakmışız ki onu sevmemiz gerekir ve insanlardan pek çoğuna bu sözler sevimli geliyor sufiler bile bu kadar taşkın değildir bunu ifade ederken bu sözler sevimli geliyor Allah korkulacak bir varlık değil Yaşar Nuri Öztürk'ün sözleri. Ney peki Allah sevilecek bir varlık. Hemen evet evet diye tasdik ediyorlar. Bu bir dalalettir. Korkmak kulluğun vazgeçilmez bir rüknüdür. Eğer siz korkmaz iseniz Yüce Allah Subhanahu ve Teala'dan Allah'a kulluk yapmış olmazsınız. Nasıl olur siz kul değilsiniz demektir. Allah'a kulluğu reddetmiş olursunuz. Korku rüknünü attığınız zaman. Peki Allah niçin benden korkun buyuruyor? Niçin kendisinden korkutuyor? Niçin kullarını korkutmak için ayetler indiriyor? Musibetler, belalar, depremler indiriyor. Niçin kendisiyle ve azabıyla korkutuyor? Niçin cehennem ile korkutuyor? Sufiyede ne dedi? Bu avamın halidir dedi. Avamla ilgili bir şey dedi. Havassın hali bu değil. Havas ne ile ibadet eder Allah'a? Muhabbet. Muhabbet ile ibadet eder. Şimdi biz Rabbimizin kitabının Rabbimizin şeriatının Peygamberimizin sözlerinin belirli zamanlara belirli mekanlara belirli şahıslara indirildiğini söyleyen bütün zamanlara bütün mekanlara bütün şahıslara İndirilmediğini söyleyenlere ne diyoruz? Bunlar küfür içinde. Öyle değil mi? Bir kimse iddia ederse ki Kur'an belirli bir zaman için indirilmiştir. Hükmü nedir? Kafir. Bir kimse söylerse Kur'an belirli bir e, belirli bir toplum, belirli bir topluluk için indirilmiştir. Mesela Araplar için. Bunun hükmü nedir? Kafir olur. Belirli bir vakit için, belirli bir e, mekan için. Bir kimse dese ki Kur'an Arabistan için indirildi. Arabistan'ın toplumuna, hava şartlarına, iklim şartlarına ve örflerine, adetlerine uygun hükümler indirildi. Dese ne olur? Kafir olur. Siz şimdi ey Sufiye, Kur'an havassa değil avama mı indirildi diyorsunuz? Kur'an'ın, Kur'an'daki Allah'ın benden korkun buyruluğu. İnsanlardan belirli bir topluluğa indirildi. Halk tabakasına, cahil halk tabakasına indirildi. Bizim gibi havasa indirilmedi mi diyorsunuz? Subhanallah. Okuyup duruyorlar. Okuyup duruyorlar. Cennet ile, cehennem ile alay ediyorlar. Korku rüknünü tümden atmışlar. Reca rüknünü tümden atmışlar. Ben cenneti istemem diyorlar. İşin daha korkuncunu söyleyeyim. Yani zamanında Osmanlı'da bu Suud vardı. Dedi ki bu dizeleri, cennet cennet dedikleri birkaç köşk ile birkaç huri bu satırları söyleyen kafirdir, mürtettir dedi. Fitne önlendi. Önüne set çekildi. Zamanında bu Suud vardı. Ama bugün bu sözler İslam'ın ta kendisi olarak camilerin kürsülerinden halka telkin ediliyor. İstersen var bin hacca bir kalbi kırmışsan, getiremiyorum şimdi şiiri, bir kalbi kırmışsan bittin demektir. Bir kalbi yapmak bin hacca gitmekten evladır. Cennet cennet dedikleri öyle bir hale geldi ki, herhangi bir cami kürsüsünden cenneti, cennetin villalarını, cennetin bağlarını, bahçelerini, hele hele cennetteki hurileri anlatamazlar. Yüzleri kızarır. Rezil, rüsvay olmuş gibi hissederler kendilerini. Halbuki bunların anlatımı Allah'ın kitabındadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindedir. Hepsi bu fitne yüzünden. Havfı tamam atmışlar. Bunu diyorlar biz öyle olamayız ama bu üstün bir makam. Cehennemle de alay ediyor. Diyor ki sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Bunu tasdik makamında söylemiyor Yunus. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Yani mollalar, alimler böyle diyor. Sonra diyor ki varb anın üstüne evler yapasım gelir. Sonra diyor altında kayya vardır. Birinci Mısra ulemanın sözleri. Altında gayya vardır. Yani cehennem içi nar ile pürdür. Yani içinde de ateş vardır. Gayyanın cehennemin içinde. Sırat ehl-i sünnetin akidesine göre cehennemin bir kenarından diğer kenarına uzatılmış. Ucunda da cennet olan köprüdür değil mi? Heh. O da diyor ki altında gayya vardır. içi nar ile pürdür. Burası ulemanın sözü. Sonra alaya geçiyor. Varıp anın içine biraz yanasım gelir diyor bu küfürdür ama bugün imanın zirvesi olarak bu anlaşılıyor öğretiliyor telkin ediliyor yani ibadetten haf ve reca rüknü tümüyle atılmış Haf ve reca üzerine ibadet edenler kerih anlayışsız insanlar olarak görülüyor subhanallah bu ciddi bir mesele bu oldukça ciddi bir mesele. Bu hususta kendimiz uyanalım ve diğer Müslümanları da uyandıralım. Diğer Müslümanları da bu hususta bilinçlendirelim. Allah'a ibadet bu üç temel bu üç rükün üzerine olmadıkça ibadet değildir. Kişi Allah'ın kulu olmuş olamaz. Allah'a kulluk yapıyor olamaz. Muhabbet havf ve reca üzerine olmadıkça. Sevmek, korkmak ve ummak. Sevmek, korkmak ve ummak. Ben orijinalini öğrenelim diye onların orijinal isimlerini söylüyorum. Hauf neydi? Korkmak. Reca, ummak. Muhabbet, sevmek. Sevmek, korkmak ve ummak. Bu üç rükün üzerine <gülüyor> kurulu olması gerekiyor. <gülüyor> Havf için geçerli olan kaide Reca için de geçerli Yüce Allah'tan başkasının Gücünün yetmeyeceği şeyleri Allah'tan başkasından ummak Nedir? Şirktir, büyük şirktir Cenneti Allah'tan Başkasından ummak Cehennemden korunmayı Allah'tan başkasından Ummak, kabir azabından Korunmayı Allah'tan başkasından Ummak, yağmuru Allah'tan başkasından ummak şifayı Allah'tan başkasından ummak. Nedir? Şirktir. Ve bu havf ile reca da birbirlerinin ayrılmazıdır. Birbirlerinin ayrılmazıdır. Şimdi şöyle bir söz söylenmiştir. Hatta Kaili İbnül Kayyim Rahimehullah'tır. Der ki havf ibadette esas değildir. muhabbet esastır ve muhabbete bağlı olarak da reca esastır. Khauf esas değildir der. Nitekim cennet ehli üzülmezler ve korkmazlar der. Üzülmezler ve korkmazlar. Yani cennet ehli cennette Allahu Teala'ya ibadet ederler, değil mi? Onu anarak, onu överek <gülüyor> ve cennet ehli ne yapmazlar? yüce Allah azze ve celle onlardan korkuyu kaldırır, korkuyu gidermiştir. Onun için der ki Havf e, Esas değildir. E, muhabbet esastır. Fakat Kardeşlerim e, Biz Yani şu an itibariyle söylediğimiz zaman Havf ibadetin asli rükünlerinden Bir rükündür. İbadetin ayrılmazıdır. Kişi kemal mertebelerinde Yükseldikçe Havfinin sureti değişebilir. Yani imanı kamil olan bir kimse senin korkmadığın şeylerden de korkar. Nelerden korkar? Yüce Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmaktan, mahrum olmaktan korkar. Bu mahrumiyetten korkar. Allah Azze ve Celle'nin kendisine gazap etmesinden, en küçük bir suç, en küçük bir mekruh durumunda Allah'ın kendisine gazap etmesinden korkar. Bunun gibi kişinin iman ama imanın ayrılmazıdır kafüf, imanın ayrılmazıdır. Allahu alem, bir sevap Daha sonra müellifimiz e, dokuz buçukta başladık. başladık. Tamam. Olsun, tabe işleyelim. Daha sonra müellifimiz biraz da uzun olsun. Daha sonra müellifimiz Rahim Allah diyor ki وَدَل۪يلُ تَوَكُّل۪ي <gülüyor> Tevekkülün delili Tevekkül neticenin husulü için birine güvenip dayanmak demektir. Netice yani sonuç. Neticenin husulü için birine güvenip dayanmak yazanlar olduğu için e, söylüyorum yavaş yavaş neticenin husuli için birine güvenip dayanmak neymiş? tevekkül kelime anlamı ise dilimizde tevekkül itimat etmek güvenmek dayanmak demektir. Türkçesi budur. İtimad etmek güvenmek dayanmak e, tanımı ise ıstılahi tanımı ise neticenin husuli için sonuçların Sonuçların husuli için, ele geçmesi için ne yapmak? Güvenip dayanmak. Tevekkül budur. Tevekkül de tıpkı havf gibi, tıpkı reca gibi, tıpkı muhabbet gibi kalbi ibadetlerden bir ibadettir. Hatta tevekkül ibadetin ruhudur. Abitlerin en yüksek makamlarından birisidir kardeşlerim tevekkül ibadet çeşitlerinin en büyüklerinden birisidir, en önemli ibadet çeşitlerinden birisidir. Allahu Teala'dan başkasına yapılması hiçbir surette caiz değildir. Yüce Allah Azza ve Celle'den başkasına tevekkül hiçbir surette caiz değildir. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın tevekkül ile ilgili müellifimizin zikrettiği buyruğu ne? diyor ki müellif ve delilü tevekküli tevekkülün delili kavlühü teala yüce Allah'ın şu buyruludur. Ve alallahi Allah'a ve alallahi Allah'a fe tevekkelu tevekkül Normalde bu cümlenin tevekkelu alallah olması gerekir. Tevekkelu alallah olması gerekir. Ama burada normalde tehir edilmesi gereken sonraya bırakılması gereken alallah ne yapılmış? Takdim edilmiştir. Ve Arap dili belagatçıları ne diyorlar? Eğer cümlede tehir edilmesi yani sonraya bırakılması gereken takdim edilirse öne alınırsa ne ifade eder? Hasır ifade eder. Ve alallah yani Allah'a Başkasına değil. değil Anlam ne oluyor? Sadece Allah'a Bir tek Allah'a Yalnız Allah'a Ve alallah'i fetevekkelu Yani cümle ters ha, Arapçada Bunun anlamı ne? Normalde alallah Arkaya bırakılması lazım Tevekkelu alallah denilmesi lazım Ama alallah öne alınmış Anlam ne oluyor? Yalnız Allah hasır anlamı oluyor Bir tek Allah'a <gülüyor> tek başına Allah'a tevekkül edin mi Evet Allahu Teala'dan başkasına tevekkül caiz değil küçük şirk olan şekli var ve Allahi fetevakkalu Allah'a tevekkül edin. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle tevekkülü imanın şartı kılıyor. Ve ne buyuruyor? İn kuntum müminin. Eğer müminler iseniz. Yani tevekkülünüz var ise müminsiniz. Tevekkülün mutlak yokluğu imanın yokluğudur. Aynı şekilde biz haf ile ilgili ayette ne gördük? İn kuntum müminin. haf imanın şartıdır. Bir kalp de havf mutlak anlamda yok. Bu ne demektir? O kalpte iman mutlak olarak yok demektir. Yani havfsız bir iman mümkün değil. Peki tevekkül olmayan bir iman mümkün mü? Hayır değil. Tevekkül yoksa iman mutlak anlamda tevekkülün yokluğu, tevekkülün zayıflığı imanın zayıflığı, tevekkülün yokluğu imanın yokluğudur ikinci ayet müellifimizin zikrettiği ve kavluhu ve yüce Allah'ın şu buyruğudu ve men yetevekkel Allah kim Allah'a tevekkül ederse güvenirse dayanırsa fehu ve hasbuhu o ona yeterli gelir o ona yeter kim Allah'a güvenirse dayanırsa o ona yeter yani onun başka bir şeye gereği kalmaz. Onun başka bir şeye ihtiyacı kalmaz. Kim Allah'a güvenip dayanırsa Yüce Allah azza ve Celle onun istediklerini verme hususunda ona yeterli gelir. Onu koruma hususunda yeterli gelir. Ona yardım hususunda yeterli gelir. İkinci bir şeye ihtiyaç yoktur. Allah tek başına yeter. Neye ihtiyacın var senin? Korunma ihtiyacın var. Allah yeter. Allah'a tevekkül et. Neye ihtiyacın var senin? Bazı ihtiyaçlarım, gereksinimlerim var. Şunları, şunları istiyorum. Allah'a tevekkül et. Allah sana yeter. Ne istiyorsun? Şunları, şunları. Allah'a tevekkül et. Neden korkuyorsun? Şunlardan, şunlardan. Allah'a tevekkül et. Her hususta, kendisine tevekkül edene, Allah yeterli gelir. Yüce Allah'ın yetmeyeceği, hiçbir konu, hiçbir mesele yoktur kardeşler, Hiçbir durum yoktur. Allah'ın yetmeyeceği. Subhanallah. Hasta oldun şifa istiyorsun. Allah'a tevekkül et. Yeter mi? Yeter. Rızık istiyorsun. Allah'a tevekkül et. Korkuyorsun. Kork düşmanların var. Allah'a tevekkül et. Ümit ediyorsun. Bir şeyler elde etmeye çalışıyorsun. İşi büyütmeye çalışıyorsun. Allah'a tevekkül et. Vesaire. Vesaire hangi durum, hangi hal olursa olsun kendisine tevekkül edene Allah yeter yani başkasına ihtiyacı yoktur o halde tevekkül eden ne kadar zengin bir kuldur ne kadar müstahini bir kuldur demek ki tevekkül edene Yüce Allah'ın mükafatı ne onu onu Yaratılmışlardan ne kılması Müstahni kılması Yaratılmışlara karşı Onu ihtiyaçsız kılması Bir kalp Allah'a tevekkül ederse Yüce Allah Azze ve Celle de Onu yaratılmışların Önünde alçalmaktan muhafaza eder O kalbin sahibini Yaratılmışların önünde küçülmekten Muhafaza eder Yeter ki Allah'a tevekkül etsin O zaman başı dik olur Allah'a karşı eğik ama yaratılmışların karşısında eğik Değil Yaratılmışların karşısında eğik değil Bir Rab mi hayırlı Ey arkadaşlarım dedi ya Yani Niye tek Rabbin önüne Başını eğmiyorsun Ona tevekkül etmiyorsun da Başka başka Rabler mi hayırlı Dağınık, bölük pörçük Her gelene Her gelene başını eğiyorsun Küçülüyorsun alçalıyorsun Değil mi Evet, kardeşlerim tevekkül <gülüyor> kalbin ibadetlerinden bir ibadet, büyük bir ibadet. Yüce Allah'ın sadece kendisine hasredilmesini emrettiği bir ibadet. Niçin tevekkül yaratılmışla caiz değil? Yani yaratılmışlar arasında kaf var, caiz olan şekli var, değil mi? Yaratılmışlar arasında muhabbet her zaman şirk değil. Yaratılmışlar arasında reca şirk değil. Niçin yaratılmışlar arasında birbirlerine tevekkül yok? Niçin tevekkül yok? Çünkü tevekkül tanımında zikrettiğimiz gibi neticenin husulü için güvenip dayanmaktır. Peki neticenin husulü yani bir şey yapıyorsunuz. Herhangi bir faaliyet ortaya koyuyorsunuz. Değil mi? O faaliyetten sebepleri elde ettiniz. O sebeplerden neticenin husulu kimin kudretindedir? Sadece Allah. Bütün kainatın sahibi tek başına Allah olduğu için ve her sebebin doğuracağı sonuç Allah'ın emrine ve hükmüne bağlı olduğu için ona tevekkül caizdir başkasına tevekkül caiz değil. Onun için tevekkülü tanımlarken <gülüyor> ilim ehlinden bazıları ilim ehlinden bazıları tevekkülü tanımlarken şunu hususen zikrediyorlar. Diyorlar ki tevekkül gereken sebepleri edindikten sonra Allah'a güvenip dayanmaktır. Hakikatte Kardeşlerim tevekkülün anlamı içerisinde gereken sebepleri edinmek diye bir şey yok. Tevekkülün anlamı ne demek? Allah'a güvenip dayanmak. Peki neden tevekkülü tanımlarken gerekli sebepleri edindikten sonra diyorlar? Neden? Tevekkül hususundaki sapkın anlayışları reddetmek için çünkü bazı kimseler tevekkülün sebepleri terk etmeyi gerektirdiğini zannettiler geçmişte sufiye şimdi de onları izleyen bazı kimseler tebliğ cemaati gibi mesela nasıl itikad ediyorlar tevekkül sebepleri terk etmeyi gerektirir böyle itikad ediyorlar bu batıl bir anlayıştır Tevakkül sebepleri terk etmeyi gerektiremez. Ama bana izah et. Ben de tevekkülü düşündüğüm zaman Allah'a güvenip dayanmanın sebeplerden yüz çevirmek ile olacağını düşünüyorum. Nasıl olur? Hem sebep edineceksin hem de Allah'a güvenip dayanacaksın. Bunu nasıl izah ederiz? Daha önce de yapmıştım bu izahı kardeşlerim. Bu güçlü bir izahtır. Aklınızda iyi tutun. Kardeşlerim sebepler Allah'ın neydir? Mahlukudur. Mahlukudur. Bütün mahluklar Allah'ın nesidir peki? Osman. Ne ile olur bütün mahluklar? Yaratması Allah'ın nesidir? Kevni, Kevni hükmüdür. Yüce Allah Subhanahu ve teala sebepleri sebep olarak hangi hükmüyle belirlemiştir? Kevni hükmüyle. Sebeplerin sebep olmasını Allah hangi hükmüyle takdir etmiştir? Kevni hükmüyle. Yani bir şeyin başka bir şey için sebep olmasını yüce Allah hangi hükmüyle takdir buyurmuştur? Kevni hükmüyle. Anlamıyor musunuz? Anlamayan var mı? Yok. Hah, bravo. Bir şeyi Allah Azze ve Celle sebep kılıyor. Başka bir şeyin olması için. Mesela şifa için Allah Azze ve Celle filan otu sebep olarak belirlemiş. Filan hastalığın şifası için. Midende bir ağrı var. Mide ağrısı için hangi ot şifalıdır? Hangi otun faidesi vardır? Filan otun. Heh. Yüce Allah Azze ve Celle o otu mide ağrısının gitmesi için ne yapmış? sebep kılmış. İşte Yüce Allah'ın bir şeyi başka bir şey için sebep kılması hangi hükmüyledir? Kevni hükmüyledir. Allah'ın hükmü kaça ayrılıyordu? İkiye. Kevni hükmü ve şer'i hükmü. Peki tevekkül edin hükmü. Allah diyor Emir veriyor. Hangi hükümdür? Şer'i hüküm Yani biri kevni hüküm Sebepler kevni hükmü. Tevekkül şer'i hüküm. Bir kul yüce Allah azza ve celle'nin sebepleri ne için yarattığını bilirse, onlarda Allah'ın hükmünü görürse, onları Allah'ın yaratıp Allah'ın onları sebep olarak belirlediğini bilirse, bunları Allah'ın kevni hükmü olarak görürse, o zaman Kevni hükümle şer'i hükmü birbirine aykırı görmez. Biri Allah'ın kevni hükmüdür, biri Allah'ın şer'i hükmüdür. Yüce Allah Subhanahu ve teala onu sebep olarak belirlemiştir. Sen sebebi edindiğin zaman, sebebi izlediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Allah'a hangi hükmünde itaat etmiş oluyorsun? Kevni hükmünde sebebi izlediğin zaman Allah'a hangi hükümde itaat etmiş oluyorsun? Kevni hükmünde. Ha, al, tevekkül ettiğin zaman Allah'a hangi hükmünde itaat etmiş oluyorsun? Şer'i hükmünde. Şer'i hükmünde. Sebebi izlemen sonucu Allah Azze ve Celle'ye bırakmana engel mi? Hayır. Niye o sebebi izliyorsun? Madem her şey Allah'tan, niye o sebebi izliyorsun? Çünkü Allah o sebebi izlemeyi kevni hükmü olarak belirledi o sebebi izleyerek kevni hükmünde Allah'a itaat ediyorum sonra o sebepten ortaya çıkacak sonucu Allah'a havale ediyorum kime bırakmıyorum sebebin kendisine sonuçları sebeplerin kendisine ne yapmıyorum bırakmıyorum o sonuçlar da kime bağlı Allah'a bağlı yani sebepleri de yaratan Allah'tır Sonuçları da yaratan Allah'tır Ve sonuçlar Allah'ın iradesi Allah'ın kudreti ile meydana gelir Yüce Allah Subhanahu ve teala Sebepler belirlemiştir Ama O sebeplerden doğacak sonuçlar Kimin iradesine bağlıdır Allah'ın emrine Allah'ın kudretine Onun için Allah-u Teala neyi emretmiştir Bana tevekkül edin Yani sebeplere tevekkül etmeyin sebeplere tevekkül <gülüyor> etmeyin evet kardeşlerim işte burada tevekkülün iki sureti meydana çıkıyor bir büyük şirk olan Allah'tan başkasına yapıldığı takdirde tevekkül iki durumda olabilir bir büyük şirk iki küçük şirk bir, büyük şirk, iki küçük şirk peki nasıl bunun kaidesi kuralı ne zaman büyük şirk olur, ne zaman küçük şirk olur yüce Allah'tan başkasına tevekkül, büyük şirk olur eğer Allah subhanahu ve Taala sonuca ulaşmak için onu sebep yıkılmamışsa yani Allah'ın ulaşmak istediğin sonuç için sebep olarak belirlemediği bir şeye tevekkül edersen bu büyük şirktir. Şimdi bol para kazanmak, rızkı artırmak için Yüce Allah Subhanehu ve Teala ölüleri sebep olarak belirlemiş midir? Belirlememiştir. Şifa için Yüce Allah Azze ve Celle Salihlerin Ölülerini, kabirleri, türbeleri Ya da mağaraları, ağaçları, taşları Kutsal olduğuna inanılan Ağaçları sebep olarak Belirlemiş midir? Hayır, Hayır. Evlenmek için, evlenmek Senin istediğin sonuç O sonuca ermek için Ağaca Tevekkül etmek Bir kabre tevekkül etmek Bir ölüye tevekkül etmek Allah-u Teala'nın belirlediği bir sebep mi? Hayır. Bu takdirde nedir? Büyük şirkdir. Yüce Allah küçük şirk. O zaman o sonuca ulaşmak için allah Subhanahu ve Taala'nın sebep olarak belirlediği şeye tevekkül edersen, yüce Allah Azze ve Celle'den müstakil olmaksızın olması şartıyla küçük şirkdir. Allah'tan müstakil olarak sırf ona tevekkül edersen büyük şirkdir mesela şifa için yüce Allah azze ve celle ilacı sebep olarak belirlemiştir öyle değil mi yüce Allah'tan müstakil olmaksızın ilaca da tevekkül edersen Allah'a ve ilaca tevekkül edersen bu küçük şirktir Allah'a ve paraya tevekkül edersen bu küçük şirktir Allah'a ve dükkana tevekkül edersen bu küçük şirktir seni koruması için Allah'a ve polise tevekkül edersen bu küçük şirktir Allah'a korktuğun bir hususta seni emniyete alması için Allah'a ve yöneticiye tevekkül edersen bu küçük şirktir. Bu küçük şirk. Anlatabildim mi? Çünkü Allah bunları sebep olarak belirlemiş. Fakat yalnız ilaca tevekkül edersen bu büyük şirktir. Ama Allahu Teala onu sebep olarak belirlemiş. Ama sen Allah'ı çıkartarak yalnız ona tevekkül ediyorsun. Bu büyük şirktir. İşte tevekkülün Allah'tan başka tevekkül, Allah'tan başkasına tevekkülün büyük şirk olan sureti ve küçük şirk olan sureti. <gülüyor> Her halükarda neyi gördük? Neyi öğrendik? Yüce Allah'tan başkasına tevekkül mutlak anlamda caiz değildir. Peki tevekkül caiz değil ne caiz? Tevkil caizdir. Tevkil ne demek? Vekil tayin etmek. Vekil. Sen herhangi bir hususta güvendiğin, kendisine itimad ettiğin, güvendiğin bir adamı işlerin için, filan işin için vekil tayin edersin. O da senin işlerini görür. Ama sonuç hususunda ona tevekkül etmez. Şimdi ben diyorum ki, Osman seni kendime vekil tayin ediyorum. Şu şu şu işlerimi benim adıma gör. Güvendiğim bir kişi Osman. Ahmet diyorum benim şu işlerimi gör. Sen benim adıma. Vekil ol diyorum değil mi? Heh, tevkil ediyorsun. Yani işi ona bırakıyorsun. Bu tevekkül değil. Bu ne? Tevkil. İşi ona bırakıyorsun. Şimdi ben işi Kemal'e bıraktığım zaman, Ali'ye bıraktığım zaman, işi Sander'e bıraktığım zaman, herhangi bir işimi ona bıraktığım zaman o işin sonucunu mu ona bırakmış oluyorum? Hayır. Tevekkül neydi? Sonuç hususunda güvenip dayanmak. Anlaşıldı mı? Biri ne? Biri ne? Tevkil. Öbürü tevekkül. Şimdi benim sandere yaptığım ne oldu? Tevkil. Diyorum ki fülân işimi gör. Ve ona güveniyorum bu hususta. Değil mi? Ama sonucu ona mı bırakıyorum? Başaramadı. Sonucu kime bırakıyorum? Allah'a. İşte o tevekküldür. Sonuç hususunda Allah subhanahu ve teala'ya güvenmek Bu tevekkül Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sözünü Eğer Allah'a Hakkıyla Tevekkül etseydiniz Yüce Allah sizi Kuşları rızıklandırır gibi Rızıklandırırdı Şimdi bir şey aklıma geldi Ona da işaret edeyim Onu reca kısmında söyleyecektim. Fakat şimdi aklıma geldi. Reca ile ummak ile temenni. Ya da hayal kurmak diye biliriz. Reca ile hayal kurmak, temenna, temenni etmek arasında fark var. Reca farklı şey. Öbürü farklı şey. Şimdi Yüce Allah Subhanahu ve Teala Reca ile ilgili ne buyurmuştu? Müellifimizin getirdiği delil. <gülüyor> <gülüyor> ah, men, femen kâne yercu likae rabbi Kim Rabbine kavuşmayı ne yapıyorsa? Umuyorsa. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa. Ne yapsın? Fel ya'mel amelen salih. Heh. Recanın beraberinde Cehdü gayret vardır Hayal kurmanın beraberinde Tembellik vardır Reca başka şey Hayal kurmak başka şey Hayal kuran da bir şeyler ümit ediyor Değil mi yatmış yerinden Diyor ki bir evim olsa cennete girsem Cehennemden çıksam Hesapsız kitapsız sıratın üzerinden Şimşek gibi geçsem Reca mı bu Reca değil Recanın beraberinde bak Allah neyi emretmiş? Fel amelen Salih yani oturmasın. Rabbinin önüne çıkacağını bilen, bunu ümid eden, Rabbinin ruhiyetini isteyen, Rabbinden cenneti ve sevabı isteyen, ne yapsın? Fel amelen salihen, salih amel yapsın. Oturmasın. Recanın beraberinde cehdu gayret var. Temennanın beraberinde temenninin beraberinde. Hayal kurmanın beraberinde tembellik var. Bir de reca, karib olan şeye denilir. Karib olan şeye yapılır, reca. Temenna, baid olan şeye. Baid olan. Şimdi sen hiçbir salih amel işlemiyorsun. Cennet senin için ne? Baid. Salih amel işlemiyerek cenneti umduğun zaman bu nedir? Reca değil bu. Çünkü sen oldukça uzak bir şey ümit ediyorsun. Değil mi? Heh. Reca nedir? Gariptir. Yani salih amel işlersin. O zaman cennet ümit edilir bir şey olur senin için. Demek ki recanın beraberinde cehdu gayret var. <gülüyor> Ve temenni etmekle farklı şeyler. Şimdi tabi yani oturup biz e, üç, e, Selâfetul usûlü şerh etmiyoruz Şey oturup yazıyla şerh etmiyoruz Yani gelelim sonra aklımıza bir şeyler gelsin Burada ders yapıyoruz Şu anda aklımıza gelenlerle e, Allahu Teala Azze ve Celle'nin Söylememizi takdir ettiği şeylerle şerh ettik Eğer daha sonraki derslerde Havf, reca, muhabbet Muhabbeti müellif zikretmemişti ama biz Havf'ın ve Reca'nın ayrılmazı olarak onu zikretmeyi gerekli gördük. Ve tevekkül, dört ibadeti öğrendik. Havf, Reca, muhabbet, tevekkül. Bu dört ibadeti delilleriyle öğrendik. Şirk olan suretlerini öğrendik. Bazen yani taksim ederken 3'e taksim ederler, dörde taksim ederler. Fakat bu taksimler e, Bu taksimlerde yani iki madde Hakikatte bir madde altına giriyor Mesela sırrî havf Sırrî havf Bir de ibadet olan havf Hakikatte ikisi de birdir Yani Yüce Allah'tan başkasına yapılan Havfa şirk olan Yüce Allah'tan başkasına yapıldığında Allah'tan başkasına ibadet olan Havfa sırri havf da denilir. Sırri Yani açık bir sebebe dayanmadığı için. Açık bir sebebi olmadığı için sırri havf denilir. E, ve bu da şirktir. İşte kabirlere, türbelere havf beslemek gibi. Maalesef biz bugün Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına bu dört şeyle. Havf ile, reca ile, muhabbet ile ve tevekkül ile türbelere, kabirlere velilere, veli olduğu sanılan ve söylenilen kimselere ibadet edildiğine şahit oluyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle bu putperestlikten bu perestlikten, bu şirkten bizi nesillerimizi uzak tutsun. Bu büyük bir küfürdür. Onların kabirlerin başında, türbelerin başında korku ile ümid ile, muhabbet ile bulunduklarını, kabirlere tazimlerini, saygılarını, tevekküllerini sunduklarını görürsünüz. Hatta bela olduğunda onu türbelerle ilişkilendirirler. Beladan kurtulduklarında da bunu türbelerle ilişkilendirirler. Mesela şirkten nehyettiğiniz türbelerin birer şirk aracı olduğunu söylediğiniz, oralara dua ve ibadetten alıkoyduğunuz zaman nedir? insanlardan pek çoğu çarpılırsın derler değil mi? Neyle korkutuyorlar? Tıpkı şeytanın kendi dostlarıyla korkutması gibi subhanallah onunla korkutuyorlar. Yani aynı şeyle peygamberleri korkutmuşlardı. Peygamberleri kavimleri ilahlarıyla korkutmuşlardı. Ey Hud dediler mesela Hud aleyhisselama biz korkuyoruz ki ilahlarımız seni çarpacaklar Sana bir kötülük yapacaklar Subhanallah Bu şekilde bir deprem oluyor Mesela Ne diyorlar Diyorlar ki evliyalar bizim memleketimizi Korudu Öbür memleketin başına deprem geldi Bizi evliyalar Korudu evliyalar muhafaza etti Bunların hepsi Havfta şirktir Muhabbette şirktir recada şirktir, tevekkülde şirktir Allah korusun tevekkülde şirktir Yüce Allah Azze ve Celle bizi bu şirk türlerin tümünden korusun, kendisine havf ile hakkıyla ibadet edenlerden, reca ile hakkıyla ibadet edenlerden muhabbet ile hakkıyla ibadet edenlerden ve tevekkülle hakkıyla ibadet edenlerden etsin, tevekkül müminlerin özel vasfıdır Yüce Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i kerimede buyuruyor İnnemel mu'minune <gülüyor> İnnema Ne demek? Hasır yani. İnnemel müminune Mü'minler ancak o kimselerdir. İza zukirallahu Karşılığında Allah anıldığı zaman Vecilet kulubuhu Kalpleri Titrer. Ve izatuliyet ayatuhu ayetleri yani Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman zâdet hum imanen. bu onların imanını artırır ve ala rabbihim ve yalnız sadece bir tek yetevekkelûn kime tevekkül ederler? Rablerine tevekkül ederler bu müminlerin hususi vasfıdır Müminlerin özel vasfıdır. Tevekkül abidlerin en yüksek makamlarından birisidir. Açın İmam İbnül Kayyim Rahimehullah'ın medar salik'inde tevekkül bahsini okuyun. Evet. Bugün de bu kadar. Kardeşlerim biraz uzun oldu. Sorular kalsın. Ee, buradaki arkadaşlar sorabilir. İnternetten sorular kalsın. Subhanakallahumma wa bihamdik eşhadu en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ilik Ve sallallahu ve sellemu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve etbaihi bi ihsanin ila yevmiddin